Yabancı felsefofların Kur'an'ı tasdiklerine dair şihadetleri. Bu felsefofların Kur'an hakkındaki senalarının bir hülasası Küçük Tarihçi Hayatta ve Nur Çeşmesi mecmuasında yazılmıştır. Prens Bismarck'ın beyanatı. Sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Muhtelif devirlerde Beşeriyeti idare etmek için taraf-ı lahutîden geldiği iddia olunan bütün münzel semavi kitapları tam ve etraflı ile tetkik ettimse de tahrip olundukları için hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir cemiyet, bir hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lakin Muhammedîlerin Kur'an'ı bu kayıttan azadedir. Ben Kur'an'ı her cihetten tetkik ettim. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedilerin düşmanları bu kitap Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam zade-i tabu olduğunu iddia ediyorlarsa da en mükemmel hatta en mütekamil bir dimadan böyle harikanın zuhurunu iddia etmek Hakikatlara göz kapayarak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder ki bu da ilim ve hikmetle kabili telif değildir. Ben şunu iddia ediyorum ki Muhammed Aleyhissalatu Vesselam mümtaz bir kuvvettir. Destgahı kudretin böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır. Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim, ey Muhammed, aleyhisselatu vesselam. Muallimi ve naşiri olduğun bu kitap senin değildir. O lahutiidir. Bu kitabın lahuti olduğunu inkar etmek, mevzu ilimlerin butlağını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben Huzur mehabetinde, muhabetinde hürmetle eğilirim. Prens Bismarck. En temiz ve en doğru din Müslümanlıktır. Meşhur muharrir, müsteşrik, edebiyatı arabiye mütahassısı ve Kur'an-ı Kerim'in mütercimi Doktor Morris şöyle diyor: Bizans Hristiyanlarını içine düştükleri batıl itikatlar girîvesinden ancak Arabistan'ın Hira Dağı'nda yükselen ses kurtarabilmiştir. İlahi kelimeyi en ulvi makama yükselten ses bu ses idi. Fakat Rumlar bu sesi dinleyememişlerdi. Bu ses insanlara en temiz ve en doğru dini talim ediyordu. O yüksek din ki onun hakkında Gundofira'yı Hesin gibi muhakkik bir fazıl şu sözleri pek haklı olarak söylüyor. Bu dinde mukaddes sular, şayan teberrük eşya, esnam ve azizler yahut âmal salihadan mücerret imanı müfit tanıyan akideler yahut sekerat-ı mevt esnasında nedametin bir fayda vereceğini ifade eden sözler yahut başkaları tarafından vuku bulacak dua ve niyazların günahkârları kurtaracağına dair ifadeleri yoktur. Çünkü bu gibi akideler, onları kabul edenleri alçaltmıştır. Zamanlar geçtikçe, Kur'an'ın ulvi sırları inkişaf ediyor. Doktor Morris, Le Parle Francis Roman, ünvanlı gazetede, Kur'an'ın Fransızca mütercimlerinden Selman Runah'ın tenkidatına verdiği cevapta diyor ki, Kur'an nedir? Her tenkidin fevkinde bir fesahat ve belagat mu'cizesidir. Kur'an'ın, 350 milyon müslümanın göğsünü haklı bir gururla kabartan meziyeti onun her manayı hüsnü ifade etmesi itibariyle münzel kitapların en mükemmeli ve ezeli olmasıdır. Hayır, daha ileri gidebiliriz. Kur'an kudret-ezeliye'nin inayet ile insana bahşettiği kütüb-semaviyenin en güzelidir. Beşeriyetin refahı noktayı nazarından Kur'an'ın beyanatı Yunan felsefesinin ifadeatından pek ziyade ulvidir. Kur'an arz ve semanın Halık'ına hamd ve doludur. Kur'an'ın her kelimesi her şeyi yaratan ve her şeyi haiz olduğu kabiliyete göre sevk ve irşad eden Zat-ı azametinde mündemici'dir. Edebiyat ile alakadar olanlar için Kur'an bir kitabı edeptir. Lisan mütehasssısları için Kur'an bir elfaz hazinesidir. Şairler için Kur'an bir ahenk membağıdır. Bundan başka bu kitap ahkam ve fıkıh namına bir muhiti maariftir. Davud'un Aleyhisselam zamanından Jan Talmus'un devrine kadar gönderilen kitapların hiçbiri Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle muvaffakiyetli bir şekilde rekabet edememiştir. Bundan dolayıdır ki Müslümanların yüksek sınıfları hayatın hakikatini kavramak noktayı nazarından. Ne kadar tenevvür ederlerse o derece Kur'an ile alakadar oluyorlar ve ona o kadar tazim ve hürmet gösteriyorlar. Müslümanların Kur'an'a hürmetleri daima tezayüt etmektedir. İslam muharrirleri Kur'an ayetlerini iktibas ile yazılarını süslerler ve o yazılar o ayetlerden mülhem olurlar. Müslümanlar tahsil ve terbiye itibarıyla yükseldikçe fikirlerini o nispetle Kur'an'a istinad ettiriyorlar. Müslümanlar kitaplarına aşıktırlar ve onu kalplerinin bütün samimiyetiyle mukaddes tanırlar. Halbuki, Küubu ilahiyee nail olan diğer milletler ne kitaplarına ehemmiyet verirler ve ne de onlara hürmet gösterirler. Müslümanların Kur'an'a hürmetlerinin sebebi bu kitap payidar oldukça başka bir dini rehbere aarzı ihtiyaç etmeyeceklerini anlamalarıdır. Fil hakika, Kur'an'ın fesahat, belâgat ve nezahet itibariyle mümtaziyeti, Müslümanları başka belâgat aramaktan vareste kılmaktadır. Edebi dehaların ve yüksek şairlerin, Kur'an huzurunda eğildikleri bir vâkıadır. Kur'an'ın, her gün daha fazla tecelli etmekte olan güzellikleri, her gün daha fazla anlaşılan fakat bitmeyen esrarı, şiir ve nesirde üstad olan Müslümanları, üslubunun nezahet ve ulviyeti huzurunda diz çökmeye mecbur etmektedir. Müslümanlar Kur'anı ta ruzu haşre kadar payidar kalacak kıymet biçilmez bir hazine addeilerler ve onunla pek haklı olarak iftihar ederler. Müslümanlar Kur'anı en fasih sözlerle, en rakik manalarla coşan bir nehre benzetirler. Şayet Monsieur Renault İslam aleminiyle temas etmek fırsatını elde edecek olursa, Münevver ve terbiyeli Müslümanların Kur'an'a karşı en yüksek hürmeti perverde ettiklerini ve onun evamiri ahlakiyesine fevkalade rayatkar olduklarını ve bunun haricine çıkmama gayret ettiklerini görürdü. Yeni nesiller ve asri mekteplerin mezunları da Kur'an'a ve Müslümanlığa karşı müstehziane bir cümlenin sarfına tahammül etmemektedirler. Çünkü Kur'an iki sıfatla bu ehliyeti hâizdir. Bunların birincisi, bugün ellerde tedavi eden Kur'an'ın Hazreti Muhammed'e aleyhisselatu vesselam vahiy olunan kitabın aynı olmasıdır. Halbuki İncil ile Tevrat hakkında birçok şüpheler ileri sürülmektedir. İkincisi, Müslümanlar Kur'anı Arapçanın en kuvvetli muhafızı ve esasatı diniyenin ameli bir mahiyet almasının en kuvvetli membağı telakki ederler. Bina alay. Monsieur Renault eserini tassiye edecek olursa, bu tercümesiyle insanları tenvir hususunda insanlığa büyük bir muavenette bulunur ve batıl itikatların hudutlarını tarumar etmeye hadim olur. Doktor Morris. Nur çeşmesinde ve Risale-i Nur'da yazılan bu nevi felylesoflardan rk46cısıdır. Zatı kibriya hakkındaki ayetlerin ulbiyeti ve Kur'an'ın kutsi nezaheti. Mister Jean Davenport, Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ve Kur'an-ı Kerim ünvanlı eserinde Kur'an-ı Kerim'den bahsederken şu sözleri söylüyor. Kur'an'ın sayısız hususiyetleri içinde bilhassa ikisi fevkalade mühimdir. 1. zatı ı ifade eden ayatın ahengindeki ulviyettir. Kur'an-ı Kerim beşeri zaaflardan herhangi birisini Zatı ı kibriyaya isnaddan münezzehtir. 2. Kur'an başından sonuna kadar gayri belli, gayri ahlaki yahut terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikayelerden tamamen münezzehtir. Halbuki bütün bu nakisalar Hristiyanların ellerindeki muharref Kitab-ı Mukaddes'te mebzuliyetle vardır. Jean Davenport. Kur'an serapa samimiyet ve hakkaniyetle doludur. Carlyle şöyle diyor: Kur'an'ı bir kere dikkatle okursanız onun hususiyetlerini izhara başladığını görürsünüz. Kur'an'ın güzelliği diğer bütün edebi eserlerin güzelliklerinden kabili temyizdir. Kur'an'ın başlıca hususiyetlerinden biri onun asliyetidir. Benim fikir ve kanaatıma göre Kur'an serapa samimiyet ve hakkaniyetle doludur. Hazreti Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam cihana tebliğ ettiği davet hak ve hakikattır. Carlyle. Müslümanlık tecessüt ve teslis akidesini reddeder. İngiltere'nin en meşhur ve en büyük müverrihlerinden Edward Gibbon Roma İmparatorluğu'nun İnhitat ve Sukutu adlı eserinde şöyle diyor. Ganj Nehri ile Bahri Muhiti Atlasi, Atlas Okyanusu arasındaki memleketler Kur'an'ı, bir kanun-u esasi ve teşri'î hayatın ruhu olarak tanımışlardır. Kur'an'ın nazarında, satvetli bir hükümdarla, zavallı bir fakir arasında fark yoktur. Kur'an, bu gibi esaslar üzerinde öyle bir teşri'î vücuda getirmiştir ki, dünyada bir naziri yoktur. Müslümanlığın esasatı, teslisiyet ve Allah'ın tecessüdiyetini ve vahdet-i akidesini reddetmektedir. Bu mutasavvifane akideler üç kuvvetli uluhiyetin mevcudiyetini ve Mesih'in Allah'ın oğlu haşa olduğunu öğretmektedir. Fakat bu akideler ancak mutaassıp Hristiyanları tatmin edebilir. Halbuki Kur'an bu gibi karışıklıklardan, ibhamlardan azadedir. Kur'an Allah'ın birliğine en kuvvetli delildir. Felsefane bir dimağa malik olan bir muvahhid, İslamiyetin noktayı nazarını kabul etmekte hiç tereddüt etmez. Müslümanlık belki bugünkü inkişafı fikrimizin seviyesinden daha yüksek bir dindir. Edward Gibbon. Halik'in ile mahlukatın hukukunu en mükemmel surette ancak Müslümanlık tarif etmiştir. Kur'an'ın telkin ve Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği esasattan mükemmel bir ahlak mecellesi vücut bulur. Esasatı Kur'aniyenin muhtelif memleketlerde insanlığa ettiği iyiliği ve ettikten sonra da Allah'a takarrub etmek isteyen insanları Cenab-ı Hakk'a ettiğini inkar etmek mümkün değildir. Halik'in hukuku ile mahlukun hukuku ancak Müslümanlık tarafından mükemmel bir surette tarif olunmuştur. Bunu yalnız Müslümanlar değil, Hristiyanlar da, Museviler de itiraf ediyorlar. Marmadük Piktol Kur'an ile kavanini tabiye arasında tam bir ahenk vardır. Yeni keşfiyatın veya hut ilmi irfanın yardımıyla hallolunan yahut halline uğraşılan mesail arasında bir mesele yoktur ki İslamiyetin esasatı ile taarruz etsin. Bizim Hristiyanlığı kavanini tabiye ile telif için sarf ettiğimiz mesaiye mukabil Kur'an-ı Kerim ve Kur'an'ın talimi ile kavanini tabiye arasında Tam bir ahenk görülmektedir. Kur'an her hürmete şayan olan eserdir. Lövazon.